26 Temmuz 2018 günlerden Perşembe saatler 11'i gösteriyor. Ben Utku Zırı teknik masada da Robert'ın tayarla birlikte bu haftanın yeşil gültenini bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya e, misafir edeceğiz. Orla, orada e, günün gündemini bugünün e, konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenler görmüştür. Bugünün gündemi Kanal İstanbul projesi çok değil yaklaşık 8-9 saat önce e, meclis genel kurulu e, son kapanışını yaptı. Kapanışını yaparken de e, genel kurul e, bir torba yasa teklifini görüştü son olarak. E, o torba yasa teklifi kamuoyu yakından biliyor bu bedellik asker, bedelli askerlik meselesini düzenleyen e, torba yasaydı. Ama e, tabii öyle bir e, durum aldı ki aslında mesele e, sadece bedelli askerlik değil, her zaman olduğu gibi yine e, torbaların içine e, pek çok mesele konuldu. O konulan e, meselelerden e, biri örneğin Kanal İstanbul projesiydi. E, Kanal İstanbul projesinin yapışlet devret modeliyle hayata geçmesini sağlayacak bir Yasa teklifi e, verildi e, ve ilgili komisyondan plan bütçe komisyonundan geçtiği haliyle de yasalaşmış oldu. E, Kanal İstanbul e, projesi yap işlet devret modeliyle yapılacak bunun gerekçesi olarak da hayli ilginç bir gerekçe sundu e, Adalet ve Kalkınma Partisi. Maliyetleri azaltmak dedi. Bunu özel sektöre yaptırarak bütçeye yükünü azaltacağız biz bu e, projenin gibi bir argüman e, sundular. Ama tabii bu argümanın e, ne kadar eksik ve yanlış olduğunu bize bugüne kadarki yapişlet devlet modeliyle yapılan kamu özel işbirliği projeleri e, kanıtlıyor. Şu anda Türkiye'ye sadece 2018 yılında bu yapişlet devlet modeliyle yapılan projelerin garanti ödemeleri olarak. Yani hani yolcu garantisi veriyorlar, geçiş garantisi veriyorlar köprülerden, garlara yolcu garantisi, havalimanlarına yolcu garantisi veriyorlar ya. O garantilerin Türkiye hazinesine maliyeti 6.2 milyar lira. Sadece 2018 için gelecek yıllarda bu miktar artacak, katlanacak bir de üstelik. Böyle bir tablo varken bir de Kanal İstanbul gibi devasa bir proje. Kanal İstanbul gibi büyük bir projenin ee, bu şekilde yapışlet devlet modeliyle hayata geçirileceğini, hayata geçirildiğini e, görüyoruz. Bu da e, ilginç e, bir tartışmayı tabii beraberinde getiriyor. O tartışmada ne derseniz eğer şimdi ekonomik boyutu var muhakkak ki e, çok büyük bir proje çok ciddi bir proje e, kanal İstanbul projesi ve o proje ile ilgili Örneğin bugün e, sabah gazetesinde çıkan habere bir bakacak olursak internet sayfasından diyor ki e, 65 milyar lira olacak projenin maliyeti 35 milyar liraya düşecek şimdi bu 30 milyar liralık düşüş Nasıl oluyor diye soracak olursanız işte belli bir ihaleye çıkılacak yapışlet devlet modeliyle onu bir veya tabii girdiği muhakkak bir konsorsiyum alacak. O da ne yapacak projeyi bir şekilde kaşere ederek yine iş güvenliğinden uzak yine taşeronların ve askeri ücret belki daha altına çalışan işçilerin çalışacağı bir projeyle. Hayata geçirecekler ama sonrasında kuvvetle muhtemeldir ki o işletme kısmında yine geçiş garantileri verilecek Kanal İstanbul'dan eğer olursa. Pek çok arzası var projenin tabii ama şunun altını çizmek lazım. böyle bir garanti alınmış durumda ki inşaat sektörü için bu proje. Yani e, hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle salı günü çıkartılan hem de Dün yani bu sabaha karşı meclisten geçen e, torba yasayla yap işlet devlet modeliyle yapılması kanalı İstanbul'un garanti altına alınmış durumda. E, yani inşaat şirketlerine krizde olduklarını bildiğimiz inşaat şirketlerine e, çok hoş bir e, garanti verilmiş durumda. Çünkü bu kadar devasa bir projeden bahsediyoruz ki 237 milyon metreküp e, hasfiyat çıkacak. 237 evet. milyon metreküp yani binlerce ton ağırlık Yer değiştirecek. Bunun çok ciddi etkileri olacak şüphesiz ki ee, ama bu etkilere rağmen tabii hafriyat kamyonları e, vızır vızır e, çalışacak. O e, Yani şöyle kaba bir hesap yapacak olursak 5 yıl boyunca hafriyat çıkacak efendim. İstanbul'u e, Avrupa yakasını bir adaya dönüştürecek, e, Marmara ile Karadeniz'i bağlayacak bir proje bu çıkartılan yasada. Kanal İstanbul ve benzeri projeler dendiği için başka buna benzer projeler de karşımıza çıkabilir ileride endişesini taşıyor pek çok e, uzman. Peki e, şimdi biz bu Kanal İstanbul'a odaklanacağız bugün. Kanal İstanbul meselesinin arızalarını konuşacağız. E, öyle tahmin ediyorum ki konuğumuz da hazır e, yayınımızda bizi bekliyor. E, Profesör Doktor Naci Görürle bugün e, konuşacağız bu meseleyi. Merhaba hoş geldiniz hocam yayınımıza hoş hoş bulduk ee, öncelikle e, çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katılmayı konuk e, konuk olmayı kabul ettiğiniz için e, Çünkü bir taraftan bu konuyla ilgili en yetkin ağızlardan birisiniz, bir taraftan bolca da konuştunuzu biliyorum ama bugünün önemi hesabı ile sizin bir değerlendirmenizi almak istedik bizde değerli dinleyenler, Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Naci Görür hakkımızda bir kez daha söyleyelim. Hocam öncelikle bu projeyi şöyle bir kabaca değerlendirecek olursak, ne, yani ne diyorsunuz? Çok eleştiriliyor proje biliyorum ama sizce burada en kritik en önemli mesele nedir hocam? Ben yani bu ülkenin bir insanı olarak bir bilim adamı olarak böyle bir projenin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir proje bu boyutta bir proje planlanırken önce getirisine sonra götürüsüne bakılır. Böyle bir projeye gereksinim var mıdır? Neden şimdi yapılır? Öncelikli midir? Ülkenin ekonomik koşulları buna hazır mıdır? Yani bu tür hazırlıklar, bu tür düşüncelerin süzgecinden geçerse böyle bir projenin şu anda yapılmasının, daha sonra da yapılmasının hiçbir gereğinin olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar. Dolayısıyla e, yani ilk cevabım benim e, bu proje bence yapılmaması gereken bir proje. Yani ekonomik olarak baktığımızda bile, e, ekonomik veriler sebebinden, tarafından baktığımız bile, baktığımızda bile bu projenin yapılması akıl alır bir şey değil. Hadi tamam inşaat sektörü sübvanse edilmek isteniyor e, ve benzeri gerekçeler ileri sürülebilir. E, maliyetlerin düşürüleceği gerekçesi belirli kanunlaşan maddelerde geçen hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hem dünkü torba bize bugüne kadar gelen örnekler gösteriyor ki maliyetler düşmüyor. Aksine yap işlet devlet modeliyle hazineye olan yükü böylesi projelerin artıyor ki Kanal İstanbul boyutunda bir projenin yükü çok daha ağır olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunu bir tarafa koyalım ama şimdi az önce de söyledim anons ederken e, ciddi miktarda bir e, kara parçası yer değiştirecek aslında. Yani 237 milyon metreküp afriyattan bahsediyoruz en basitinden bunu konuşsak bile. Yani bir e, yer küreyi bir suyun üzerinde yüzen bir kara parçası gibi düşündüğümüzde e, oradan bir taraftan baskıyı alıp başka tarafa koymanın Büyük baraj örneklerinde olduğu gibi İki o depremlere ulaşabileceğini Zaten herkes söylüyor ee, Sizin de bu konuda pek çok e, açık Olmuştu daha önce Bunun olası bir İstanbul'un büyük depremine Büyük İstanbul depremine etkileri Olabileceği çokça tartışılıyor İşin bir de boyut, bu boyutu var sanıyorum Değil mi hocam Evet şimdi Bu projeyi niye yapıyoruz Denilebilir ki Yani en önemli gerekçe Boğazlarda olan trafik ve kazaları önlemek için e, böyle bir proje gerekli. Çünkü geçen tankerler e, büyük deniz taşıtları zaman zaman kaza yapıyor. Nitekim bu sene de biliyorsunuz bir yalıya çarptı. E, o nedenden dolayı e, biz bu yolu yapacağız ve İstanbul Boğazı'nı trafik anlamında rahatlatacağız. Bunu diyebilirsiniz. Zaten tek gerekçi de bu. Yani bunun dışında başka söylenebilecek sağlıklı bir gereke yok. Şimdi buradan yola çıkarsak İstanbul Boğazı'nda yani kazaların olma oranına e, baktığınız zaman yani diyelim ki bu kazalar e, ne zaman olur, sıklığı nedir? Öyle çok yani her sene içerisinde kaza olmuyor. Yani onlarca sene içerisinde kaza ya bir olur ya iki olur veya hiç olmaz. O nedenle demek ki bu, bu gerekçe de aslında çok e, sağlıklı değil diye ben düşünüyorum. E, bunun tabii e, siz yapacağım diye karar verdiğiniz takdirde sırf bu e, trafik nedeniyle şu anda araba kullandığım için özür dilerim biraz sıkıntılı oluyor. Ee, tabii yapılan bir burada Sadece belki sizin açınıza sıkıntı olmasın hocam. Biz sizi rahatlıkla evet. duyuyoruz ama. Yok şimdi daha sakin yerlere geleceğimi düşünüyorum. Şimdi bu noktada demek ki yani tek gerekçemiz İstanbul Boğazı. Şimdi İstanbul Boğazı'ndan emniyetli geçişi siz yeni bir kanal yapmak suretiyle değil de doğrudan doğruya gözetim ve denetimi artırarak yeni teknolojileri uygulayarak da sağlayabilirsiniz. Ee, nitekim İstanbul Boğazı'ndaki geçişi kontrol eden biliyorsunuz uluslararası Montro mütarekesi var. Sözleşmesi var, anlaşması var. Zaten bu anlaşma da bizi bağlıyor. Yani ben hukukçu değilim ama diyelim ki biz yeni kanalı yaptıktan sonra bütün gemilere siz bu yeni kanalı kullanacaksanız diyebilir miyiz? Ondan da emin değilim. Yani nitekim biz Boğazlar'da kılavuz kaptan almayı mecbur ettiğimizde birçok gemi, ülke bu mecburiyeti kabul etmedi. Yani halen daha tahmin ediyorum ki Kılavuz kaptan almadan geçen gemiler var. Yani demek istediğim o gerekçemiz de zayıf. Hem Mondros bir göre bir zafiyeti var. Hem de gemilerin bu yeni kanalı tercih edip etmeyecekleri yönünde de bir sıkıntı var. Gerekçemiz de zayıf. Diğer bir konu şimdi ülkenin bu ekonomik durumunda. İşsizlik olduğunu görüyoruz. Genç nüfus işsiz. Ee, ülkede bir üretim yok. İthalatımız hat safhaya gelmiş. İhracat yapamıyoruz. Eğitimde sorunlarımız var. Yani birçok sorunlarımız varken, dertlerimiz varken ülkenin bu kadar büyük bir meblağını, parasını böyle bir yatırma niçin vereceğiz? Yani yap işlet denildiği zaman bedava olmuyor ki. Yap işlet dediğiniz zaman bizim torunlarımızı Gelecek genç kuşağı siz borcun altına itiyorsunuz demektir. Yani dolayısıyla şu anda cebimizden para çıkmıyor mantığı da doğru değil. Ee, bu proje demek ki öncelik bakımından da gerekli değil. Yani çok büyük bir sorunumuzu halledecek de ülke refaha kavuşacak. Çok büyük dertlerden kurtulacağız. Halkımız da... E, huzura erecek nitelikte bir projede değil. Yani bir kanal olsa da olur, olmasa da olur. Yani olması ülke, ülkede hissedilmeyecek. Olmamasının hissedilmeyeceği gibi. O nedenle ben o gerekeği de doğru bulmuyorum. Yani neden böyle bir ısrar ediliyor? Doğrusunu onu anlamak da zor. Şimdi bilimsel yönden, çevresel yönden geldiğimizde bir kısmını siz de söylediniz nitekim. Şimdi bu proje Bulunduğu yeri ve çevresindeki 10 kilometrelik alanı sağlı sollu e, tahrip edecek. Yani 3,5-4 milyar ton malzemenin çıkartıldığı bir yerde yaratılacak olan çevresel stres o bölgedeki faunayı, florayı yok eder. Bundan kurtuluş yok. Yani her durumda bu kadar malzemenin çıktığı, taşındığı iş Machinalarının çalıştığı, mazotun, benzinin atmosfer atmosfere kavuştuğu o kadar gürültünün olduğu bir ortamda, siz oradaki ormanları ve dolayısıyla da ona bağlı fauna ve florayı e, bir takım endemik türleri e, risk altına, tehlike altına alacaksınız demekti. Ürettiğimiz o malzemeyi çıkarttınız o malzemeyi götürüp denize bir yerlere dökeceğiz. Orada da işte bir takım yapılar yapacağız diyorsunuz. Genelde deniz bilimlerinde bir kayda vardır. Denizden yer alabilirsiniz ama deniz o yeri size asla bırakmaz. Gün gelir orayı fazlasıyla sizden geri alır. Bu hep böyle olmuştur. Böyle de olacaktır. Bu bilimsel bir gerçektir, realitedir. Dolayısıyla yani o malzemeyi ürettiğiniz gibi o malzemeyi bir yerlere götürüp depolamak da ayrı bir çevresel sorun oluşturacaktır. Yine oradaki denizdeki canlıların ve denizel ekosistemin de tahribatına yol açacaktır. Bir başka konu o da tabii çok önemli. Yine siz söylediniz bir ada oluşturacak. Yani bir tarafta Marmara Denizi, bir tarafta Boğaz öbür tarafta yeni açılacak olan kanal. de. Ee, Karadeniz'in sınırlayacağı büyük bir alan. Bu alan Trakya'dan koparılmış olacak. Şimdi siz Trakya'dan e, bir yeri kopardığınız ada yaptığınız zaman Doğu Trakya bölgesinin Boğaz'a kadar olan yerdeki bütün yeraltı su sistemini tahrip edeceksiniz demektir. Yani o bölgeyi kuraklaştıracaksınız demektir ve kanal yoluyla etkin olmak kaydıyla tuzlanmaya yol açacaksınız. Yani hem kurak hem de tuzlanma söz konusu olacaktır. O bölgede iklim değişimi neden olacaktır. Ee, ve önemli sorunlar çevresel olarak tabi ileriki yıllarda kendini e, gösterecektir. Bir başka konu çok önemli. Biliyorsunuz Karadeniz e, dünyanın en kirli denizlerinden biri. 100 metre derinden sonra Karadeniz'de hayat yok. Yani orada hidrojen, sülfür, metan gazları vesaire gibi zehirli gazlar var ve hayat yok. Ancak ilk yüz metrede Karadeniz'de bir hayat var. Ve Karadeniz'in bu yüzey kısmı da özellikle Tuna'dan gelen Doğu Avrupa'nın endüstriyel atıklarıyla kirlenmiş vaziyette. Hatta Türkiye zaman zaman bu Tuna boyunda olan ülkelere serzenişte bulunur. Uluslararası toplantılarda onları eleştirir ve der ki sizin bütün endüstriyel atıklarınız, ağır metalleriniz Tuna vasıtasıyla Karadeniz'e taşınıyor. Orada da, oradan da benim ülkem zarar görüyor diye biz bunu çok söyleriz ülke olarak. Şimdi biz böyle bir kirli denizi yatak odamıza getiriyoruz. Marmara'ya taşıyoruz. Yani bir boğaz daha açmak suretiyle özellikle yüzeydeki suları da Marmara'nın içine taşıyoruz. Şimdi Marmara Denizi dediğiniz zaman ölmekte olan bir deniz. Bakın tekrar altını çiziyorum. Ölmekte olan bir deniz. Ben bu denizin 1300 metre tabanına dalıp günde 7 saat çalışmış bir insan olarak söylüyorum. Ayları incelerken. kesler var Üstten daha az tuzlu suları Marmara'ya geliyor. Dolayısıyla böyle bir iki yönlü akıntı sistemi var. Yeni açtığınız kanalda böyle bir sistem doğurmayacak. Dolayısıyla belki de kanal çevresinde ve Marmara'nın önemli bir kısmında Marmara'nın altındaki su, üstündeki suyla karışamayacak ve zaman içerisinde tamamen toksik bir ortam meydana gelecek. Yani oceanografik şartlar değişecek. Bunu oceanograf arkadaşlarımız da söylüyorlar. Bu kararı veren insanlar bu tür araştırmaları yaptılar mı? Hangi verilere dayanarak herhangi bir sonuç, bunda bir sorun görmüyorlar? Ben onu da anlamıyorum. Demek ki bir de oceanografik sorunu ve kirlilik sorunu var. Eğer Marmara'yı öldürür, kirletirseniz Marmara'nın etrafında Canlı da kalamaz uzun dönemde. Bakın onu söyleyeyim. Besin zinciri vasıtasıyla siz kendi insanlarınıza da o bölgeyi yaşanmaz hale getirebilirsiniz. Buna da dikkat etmek lazım. Bir diğer konu da deprem konusu tabii. Şimdi deprem depremde uyarı verilmiş alarm zilleri çalınmış bir kentte yapmayacağınız en önemli şey oradaki nüfus yoğunluğunu artırmak. Bunu yapmayacaksınız. Eğer mümkünse nüfusu seyrelteceksiniz. İstanbul'a olan akımı azaltacaksınız. Yatırımı azaltacaksınız. Sanayi yatırımı yapmayacaksınız. İstanbul'u cazip hale getirmeyeceksiniz ki insanlar gelmesin. Neden? E çünkü orası tehlikeli bir bölge. Büyük bir deprem bekliyor. Ne kadar insan gelirse o kadar fazla ölüm demektir. Yani bu çok bilinen bir usuldür, çok bilinen bilimsel bir realitedir ki şimdi bizler ne diyoruz buraya kanal açacağız efendim etrafındaki o güzelliklere de 3 milyonluk bir şehir daha oluşturacağız yani İstanbul zaten bugün intihar etmiş vaziyette boğulmuş İstanbul yaşamıyor İstanbul yaşam ile cebelleşiyor kelime eğer doğruysa dolayısıyla yani böyle bir yatırım bu açıdan çok daha tehlikeli İstanbul'un %60'ına yakın binalarının yapı stokunun mühendislik hizmeti görmediğini görüyoruz. Bakın görüyorsunuz 5 katlı bina daha dün çöktü temelleri yok. Bu bina İstanbul'da özel değil. Bu binaların sayısı İstanbul'da çok fazla. Dolayısıyla İstanbul'a bu yatırımları yapmayın. Anadolu'ya üretime yönelik yatırım yapın, insanları İstanbul'dan Anadolu'ya o güzelim topraklara yöneltecek yatırımlar yapın, teşvikleri öyle yapın. Yani bir kanalı yapacaksınız sonuçta ne olacak yani? Yani 10 tane gemi oradan geçecek, 50 tane gemi oradan geçecek yapmayın yani bu değmez buna. Üstelik de dediğim gibi bilimsel olarak da doğru değil, depremsellik olarak da doğru değil, çevresel bakımından da doğru değil, ekonomik bakımından da doğru değil. Yani neresinden baksanız bu proje yapılmaması gereken bir proje. Bunda ışları doğrudan gerçekten anlamıyorum. Bu konuları siyasetçiler konuşuyor. E peki bu konuya karar veren mühendis, bilim adamları. Bunlar çıkıp bunun lehinde olanı bir tanesi konuşsun. Biz de anlayalım. Yani bu ülkeye hizmet vermiş bir bilim adamı olarak ben söylüyorum. Hangi bilim adamı hangi gerekçelerle Böyle bir projenin zararı olmaz, yararı olur diye buyursun, çıksın, konuşsun. Biz siyasetçi değiliz ki. Yani siyasetçiye karşı söyleyecek bir sözümüz de yok. Bilimsel verilerle. Ben orada toprak tuzlanır diyorum. Orada yer altı suyu tahrip olunur diyorum. Oradaki işte ekosistem tahrip olur diyorum. Milyonlarca ton, milyarlarca ton malzemeyi oradan çekip denize koyduğunuz zaman... Denizel ekosistemde değişiklikler olur. Orada zarar meydana gelir diyorum. E, deprende can güvenliği daha fazla azalır diyorum. Yani bilimsel olarak işte e, diyelim ki o koşullar Marmara'da kirliliği artırır. Belki de şu anda şu anda İstanbul'un deşarj ettiğimiz bütün e, atık sistemi Marmara Denizi'ne. Böyle bir yapı yapılırsa ters dönebilir. Yani çok daha İstanbul için tehlikeli hale bile gelebilir yani bunlar araştırılmış mı hangi verilere hangi bilimsel ölçülere göre böyle bir projede ısrar ediliyor ben bilmiyorum siyasetçilere dediğim gibi bizim sözümüz yok yani siyasetçiler ile muhatap da olamayız biz e ama bu projenin arkasında bir bilim kesimi yok mu canım bir mühendislik ekol yok mu yani çıkıp da açıklasınlar desinler ki e biz de bu ülkenin bilim insanlarıyız Desinler ki ya sizler endişe etmeyin biz şu şu şu şu şu araştırmalara göre böyle bir şey olmayacak. Biz de görelim bir tartışalım bunda ne zarar olur yani. Değerli Ama hocam, hiçbir tartışılmadan doğrudan e, doğruya bu işler e, yapılıyor. Evet e, sizin de evet, efendim, benim, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ki... Sizin sorunuz varsa bilemiyorum. Çok teşekkür ederim çok güzel çok açık net bir özet oldu. Programımızın da sonuna geliyoruz zaten. E, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur diye e, söylüyorum. Yani Ne diyeyim evet. ki başka? İnşallah hayırlısı, hayırlısı olsun diyelim. Hayırlısının ne olacağı aslında ortada. Umuyoruz. Hayırlısından yana karar alırız. İnşallah. İnşallah hayırlısı ben. olur. oluruz. Evet. evet değerli dinleyenler. Beraberce dinledik. Ee, öyle sanıyorum ki hatta biz dinlerken e, İzmir'de, İzmir açıklarında benim şöyle hızla baktığım şekilde söyleyecek olursam İzmir'in 93 km açığında Denizinde bir deprem de oldu. İzmir'de hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Deprem coğrafyasında yaşadığımızı biz yayında bir kez daha hatırlattık ve bir kez daha coğrafyada bize hatırlatmış oldu. Bunu da bir not düşelim yeni bir bilgi olarak. Konuğumuz Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görürdü. Alanında çok önemli bir uzman kendisi. Zaten sanıyorum beraberce de dinledik, e, tabloda ortada. Çok açık ve net bir durumdan bahsediyoruz. Kanal İstanbul projesi e, hiçbir açıdan savunulabilir, hiçbir açıdan e, kabul edilebilir bir proje değil. Ancak önce salı günü çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ardından bu sabaha karşı mecliste yasalaşan Torba Kanunu'na birlikte Yap işlet devlet modeliyle yapılması için bu projenin Kanal İstanbul projesinin yasal altyapı oluşturulmuş oldu. Artık yeni bir faza geçtik Kanal İstanbul meselesinde. Daha çok konuşmak, daha çok tartışmak durumundayız açıkça ortada. Etkileri çok güzel özetledi Naci Hoca. Ee, etkileri çok yoğun ve çok yıpratıcı olabilir Türkiye için. Altından kalkması güç etkilerle karşı karşıya kalabiliriz. Ee, Twitter üzerinden de ee, Oya Hanım bir e, mesaj yazmış Oya Özarslan neden Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve torba kanunlar yasama şeffaflığına aykırıdır demiş. E, onu açıkça görüyoruz demiş bu Kanal İstanbul örneğinde de Şeffaflık Derneği e, yönetim kurulu e, üyesi Türkiye Başkanı Derneğin Oya Özarslan da söylemiş bunu. Hukuki boyut ayrı çevresel ekolojik boyutu ayrı, yaşama e, müdahale eden boyutu ayrı İstanbul'u çok konuşacağız daha. Ama bugünlük programımızın sonuna geliyoruz. Destekçimiz Talha Ali Aslan'a da teşekkür ederek kapatalım. Programı hastaya görüşürüz. Yeşil Bülten